Allahu Allahim ne Şeytan Rjeem İsmi Allahı Rahman ve Rahim. Alhamdulillahiy Rabbı Alaamin. Ve Salat ve Salam Allahı Rasulü Muhammed ve Allahı Aleyhi ve Psabhi ve Omen Sıra Omenihi ve Omen İttbağı Bi İpsan La Yum Edin. Rabbı Şirhli Sıdıri ve İssel Amrı ve Allahumma ma rahimin. birçok kardeşim gerek internet sitesi üzerinden sordukları sorularda, gerekse bizi tanıyan kardeşlerimizin kendilerinin bizzat ulaşaraktan bizi arz ettiği bir meseleden dolayı bu ses kaydını hazırlama ihtiyacı ve gereği duyduk. O mesele de. Son dönemlerde insanların çokça konuştuğu hatta bununla beraber tartışmalarla beraber tekfirleşilen insanların birbirlerini müşriklikle itham ettiği peygamberin kabrinin başına gelip veya bir ölünün kabrinin başına gelip ey ölü benim için Allah dua et Allah günahlarını bağışlasın veya ey ölü eğer kıyamet günü şefaat hakkı verilirse işte bana şefaat et diye ölüden talepte bulunmanın hükmü noktasında olacak. Ee, i̇nşallah usulümüz, uslubumuz önce ilim ehlinden kim buna küfür dedi, kim buna küçük şirk dedi, kim buna mendup dedi, mübah dedi onları ortaya koyacağız inşallah. Sonra da e, bu üç sınıf alimin sözleri arasından seçtiğimiz bir kısmını ki tamamını nakletmemiz mümkün değil saatler alacaktır. Önemli gerekli olan kısımları zikredeceğiz inşallah. İnşallah. Delillerimizi zikredeceğiz, kıyas edeceğiz ve kendi racih görüşümüzü meseledeki tafsilatı izah etmeye gayret edip çabalayacağız inşallah. Malum Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab Rahim'i Allah'la onun torunları Şeyh Abdullah Ali, Şeyh, Şeyh Abdurrahman İbni Hasen, Şeyh Süleyman İbni Abdullah yani Necid Alimleri diye tanımlanılan Allah hepsinden razı olsun, hepsine Allah rahmet etsin. Alimlerin hepsi bu meselenin büyük şirk olduğunu ifade etmişler. Şeyh İbrahim Ali Şeyh var. Muhammed bin Abdüluhab'ın torunlarından. İbn-i Baz'ın hocası İbrahim Ali Şeyh. O da kendi kitabelerinde aynı şekilde bunun büyük şirk olduğunu ifade etmiş. Zaten Şeyh Muhammed'den bu nakilleri yapıyor. Bunlar bu fiile büyük şirk diyen ilim ehlinin isimleriydi. Şeyh Huluslam İbni Teymiye Rahimullah ise... İkinci grup alimler sınıfından olarak dedi ki bu fiil, bu e, amel küçük şirktir dedi. Onunla beraber birçok ilim ehli de bunu ortaya koydular. Üçüncü bir sınıf var ki İbni Hacer El-Haythemi el Şafi gibi İmam Nevevi gibi bir takım alimler onlar da buna mendup, hatta müstehaptır mübahtır gibi ifadelerde bulunmuşlar. Şimdi Allah nasip ederse gücümüz yettiği kadarıyla buna önce şirk diyen Alimlerin sözüyle e, alimlerin sözleriyle başlayabiliriz. Ondan Ondan daha önce İbn Teymiye'nin e, ibareleriyle inşallah başlayacağız. İbn Teymiye rahimeullah Mecmuatü'l Fetava'da şöyle söylüyor. İkincisi, anı yuqalil meyitayıl gaibe min al-ımbiya ve İkinci çeşit diyor, bir ölüye veya bir gaibe, yalnızda hazır bulunmayan bir gaibe. Gerek peygamberlerden gerek salihlerden şöyle demek: Odu Allahli, Allah'a benim için dua et. Odu olana Rabbek, ya da bizim için Rabbine dua et. Oysa Allaha lene kem, kema takolun nascara, ya da Allah'tan bizim için işte tıpkı Yahudilerin dedi Hristiyanların dediği gibi Meryem'e ve gayriha Meryem ve başkalara hakkında. Devam ediyor. Fehaza ayden la alimun ennehu gayru caiz. Diyor ki şu mümkün değildir ki bununla beraber aynı şekilde hiçbir alim buna caiz değildir. E, caiz değildir demesi aklına alacağı bir şey değildir diyor yani bu caiz değildir caizdir diyemez diyor hiçbir alim wa annahu min al bidailatilam yafalha ahdum min selefil umma ümmetin selefinden hiçbiri bu bidatı yapmamıştır diyor wa inka al salamu ala ahlil qubur eğer diyor kabir ehline selam vermek caiz ise wa muhatabetuhum jaezaten Onlara hitap etmek caiz sekemen kan-i nbi sallallahu sellem peygamberin yaptığı gibi diyor yualli muashabuhu ashabına şunu öğretmiştir ki diyor izel izazarul e, kubura en yekula qailuhum onlardan biri kabri ziyaret ettiği zaman şöyle demelerini öğretmişti eselamu aleykum ahli diyar minel mu'minin neval muslimin müslümanlardan ve müminlerden bu diyarın sakinleri selam üzerinize olsun ve inna insaallah bikum lahiqun inshaallah biz size, biz size katılacağız. Yagfirullah lana ve lekum. Allah bizi ve sizi bağışlasın. Neselullah lana ve lekumul afiye. Bizim ve sizin için Allah'tan afiyet dileriz. Allahumme la tahrimna acrehum ve la taftinna ba'dahum waghfir lana ve lehum. Allah'ım onlar ecirlerinden mahrum etme, onlardan sonra bizleri fitneye uğratma, bizi bağışla ve onları bağışla diye Nebi Sasım ashabına öğretmişti diyor. Devam ediyor İbni temiye Varava <gülüyor> Ebu Ömer İbni Abdilber Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ennehu kal Abdul, e, e, Ömer İbni Abdilber e, Şunu rivayet etti ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Mâ min raculun yemurru bi kabri Hiçbir adam yok ki bir adamın kabrinin yanından geçmesin Kâne yârifuhu dunya. Dünyadayken onu tanıyordur bu, tabii ki bu adamda Feyusellimu aleyh ona selam verir illa raddallahu alayhi ruhu Allah diyor ona ruhunu iade eder o ölüye hatta yerudu alayhi selam ta ki selamı onu gere selamı ona geri döndürür diyor ve fi sunen ibi davud anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ebu davudun süneninde peygamber sarsamdan şu rivayet edilmiştir ki memin muslimin yusallimu aleyye. hiçbir müslüman yok ki bana selam etmesin illa raddallahu alayya ruhi Allah diyor bana ruhumu iade etmiştir Hatta eruddu aleyhisselam. Takip ben ona selamı geri döndürürüm. Lakin leyse minel meşruu en yetlube minel emvati la duaun ve la Ancak diyor, Ölülerden dua ve başka şeyleri talep etmek meşru değildir. Şeriat bunu mübah kılmamıştır diyor. Ve fi muvatta malik enne İbni Ömer kane yakul. İmam Mali'nin muvattasında diyor İbni Teymiye. İbni Ömer'den şu rivayet edilmiştir ki, Esselamu aleyke ya Resulallah. Selam üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Esselamu aleyke ya Ebu Bekir Ey e, Ebu Bekir selam üzerine olsun Esselamu aleyke ya ebeti Selam üzerine olsun babacım dediği Thümme yansarifu Sonra da e, selam verdikten sonra uzaklaştı İmam Mali muvattasına sabit olmuştur diyor Ve <gülüyor> Abdullah İbni Dinar Abdullah İbni Dinar dedi ki Ra'ytur Abdullahi İbni Ömer Abdullah ibn Ömer'i gördüm diyor Ya'kifu ala kabrin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberin kabrin yanında duruyor ve ala'n-nebi sallallahu aleyhi ve selam ediyor ve yed'u li'abi beker ve umar Ebubekir'e ile Ömer'e de dua ediyordu. Ve kazalik Enes ibn Malik ve gayrihu nakl olunun anhem kanu yesallimun ala'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes ibn Malik'ten ve başkalarından da nakl olundu ki diyor İbn Teymiyye rahimeullah peygamberin kabrinin yanına gelip selam verirlerdi. Ve iza aradu du'a istiqbalu'l-kıblate dua etme irade ettikleri zamanda ...kabrin zıttına, kıbleye yönelirlerdi. Yed'ûne Allah'a ta'ala, Allah'a dua ederlerdi. La yed'ûne mustakbilil hücreti, peygamberin hücresinin olduğu tarafa yönelmeden dua, dua ederlerdi. O tarafa dönüp dua etmezlerdi, diyor. Ve in kad vakâ fi ba'di zâlike tavâifu minel fukahâi ve sûfiyyeti vel âmmeti, men la yetibâra bihim, felem yed'heb ilâ zâlike imâm-un muttebûn, eğer diyor yalnız bununla beraber diyor bazı taifeler fakihlerden ve sufilerden ve kendine itibar edilmeyen bazı genel isimlerden diyor bu nakledilmiştir bu rivayet edilmiştir. Bu insanlar ki kendilerine tabi olan imamlar değillerdir diyor hiçbir sözlerinde ümmet onların sözlerinin sıdkına ittifak etmemiştir diyor. Ta ki sözlerine devam ettiği İbn-i Teymi Rahimullah ve şöyle dedi dedi. Fakat eğer caiz değil, kastu istikbalıhi anda duallillah teala, fedua'l meytin nefsihi evla. İbn diyor ki eğer Allah'a dua ederken kıbleye yönelmek caiz değil ise diyor, ölüye doğru dua et, ölüye dua etmek, ölünün nefsine dua etmek ise bundan daha evladır. Yani yapılmamak noktasında. Enne yecuzu kemen en lahu la yecuzu en yusalli mustakbilihi fulan لَا يَجُوزَ, يجوز السَّلَاتُ لَهُ بِطَرِيْقِ الْاَوْلَى Tıpkı diyor bir insanın e, falan bir kişiye dönüp namaz kılmasının e, caiz olmadığı gibi aynı şekilde farklı bir yolla e, işte Allah'ın meşru kılmadığı türbelerin yanında mesela namaz, kıl, namaz kılmayı da ne yapmış şeriat yasaklamış onu anlatıyor. E, nasıl ki fulana namaz kılmak caiz değilse bir kabre doğru aynı şekilde bir kabrin yanında da Allah'a gene namaz kılmak caiz değildir. Aynı meseleye kıyas ediyor. Ta'ule minnehu la yecuzu en, şey en Bilindi ki diyor ölüden hiçbir şey istemek caiz değildir. La bu minhu yed'u Ölüden diyor Allah'a dua etmesi de talep edilmez. Bir kişi gidip ölüden kendi nefsi için Allah'a dua etmesini talep edemez diyor. Ve la Bunun dışında başka şeyler de talep edemez ölüden. Ve yecuzu yucuzu en yuşka ileyhi şeyun min masaibi dunya ve din. Din ve dünya işlerinde kendini isabet eden musibetle hiçbirini ölüye şikayet etmesi caiz değildir diyor. Ve lev caza en yuşka ileyhi zalike fi hayatihi fe in zalike fi hayatihi la yufti ila'ş-şirki. Ve haza yufti ila'ş-şirki. Diyor ki eğer diyor peygamber yaşıyorken hayattayken ona bazı şeyleri şikayet etmek caiz idiyse diyor Buradan yola çıkaraktan da öldükten sonra da caizdir denemez. Çünkü diyor dünyadayken ondan talep etmek şirke götürmezdi diyor. Ve de ama peygamberin kabrinin başına gidip de ondan bunu istemek veya ona şikayet etmek yufdi ile şirki. Şirke götüren bir yoldur diyor. Şirke götüren bir yoldur. لِأَنَّهُ فِي هَيَاتِهِ مُكَلَّفٌ اَنْ يُجِيبَ suale مَنْ سَأَلَهُ Çünkü dünyadayken kendisine soru sorana icabet etmek ile peygamber mükellefti diyor. Limalahu fi zalike min el ecr ve sevab ve bad el mevti lesa Çünkü bu dua yapmasında ecir ve mükafat vardı ancak diyor ölümünden sonra böyle bir şeyden mükellef değildir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bel ma yefaluhu min zikr el zikr lillahi taala ve duan ve nahm zalik kema anna Musa yesalif fi istiyor peygamber salsam kabrinde dua ve Allah'a zikir gibi şeylerle meşguldür tıpkı diyor Musa'nın kabrinde namaz kılması gibi ve kemel sallal enbiya u halfe nabi sallallahu aleyhi ve sellem makdis tıpkı miraç gecesi Beytül Makdis'te bütün peygamberin namaz kılması gibi ve tasbihi ehlel cenneti vel melaikati fehum yamtavun bi zalika ve hum yefalun zalika ma Allahu ve min el ebad diyor ki buna benzer cennet ehlinden olan bazı insanların halinde olduğu gibi meleklerin bazılarında olduğu gibi Allah'ın onlara kolaylaştırdığı ve kudretlerine ve Allah Azze ve Celle'nin kudretlerine verdiği bazı noktalarda diyor onlar dua zikir gibi bazı şeylerle Allah subhanahu ibadet ederler. Ve izin işte o zaman فَسُعَالُ السَّيْلِ meyti la يُؤَثِّرُ فِي ذَلْكَ شَيَنْ yani, O yüzden diyor ölüye soran ölüden isteyen birinin istemesi veya sorması bir şeye tesir etmez. Bel mâ ce'alehullâhu fa'ilen lehu huve yef'aluhu ve illem yes'alhu al habdû Eğer kul ondan istese ve sorsa dahi ona diyor onu yapmaya ölü kadir değildir istediği şey. Kemal yef'alul melâiketü ma yu'marûne bi'hi ve hu minnemâ yut'i'ûne emrâ rabbihim. Tıpkı diyor meleklerin dilediklerini yapmaları değil sadece Allah'ın onlara emrettiklerini yapmaları ve ona itaat etmeleri gibidir diyor bu mesele. La yuti'una amra mahlukin onlar mahlukun emrine itaat etmezler. Kema kâle Sübhanehu ve Allah'ın dediği gibidir diyor. Ve kâluttakhadzar rahman velada sübhanehu bel ibadum dediler ki Rahman çocuk edinmiştir. Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Belakis onlar Allah'ın ikram edilmiş kullarıdır. Leyesbiqunuhu bil kavli ve hum Ayetin devamında da diyor ki onlar söz ile onun önüne geçmezler ancak olunduklarını yaparlar ve devam ediyor İbn Teymiye rahimehullah "Fahum la ya'maluna illa bi amrihi subhanahu ve taala ve la min jawaz şey'in fi hayatih jawazuhu ba'da mautih" Onlar diyor Allah'ın sadece kendilerine emrettiklerini yaparlardı. Bu da diyor devamında sözün devamında da diyor ki bir şeyin insanın hayatındayken caiz olması ölümünden sonrası içinde de onun için caiz olmasını gerekli kılmaz diyor İbn Teymiye rahimehullah Mecmûatü'l-Fetevâ birinci cilt 351. sayfa. Bu nakilde dikkat edilecek olursa İbn Teymiyye rahimehullah ne diyor? Yuftu ile şirki. Şirke götüren bir yoldur. Yoksa şirkü'l-ekber olarak bunu isimlendirmiyor Şeyhül İslam İbn Teymi'ye rahimehullah. Gene İbn Teymi'ye rahimehullah başka bir yerde diyor ki: Bu eydan fe inne talabe şefaa'atihi ve du'â'ihi ve istiğfarihî ba'de mevtihi ve 'inda kabrihi leysu <gülüyor> in de ahad min, min ve la ve ve peygamberin kabrinin yanında ondan şefaat dilemek dua istemek veya bağışlanmayı dilemek ölümünden sonra kabrinin yanına gelip bu gibi fiillerde bulunmak meşru değildir müslümanların imamlarından hiçbiri bunu meşru saymamıştır bunu diyor dört imamdan ve ashabından geçmiş kimse zikretmemiştir ancak bunu diyor bazı müteahhirin alimler zikretmiştir diyor. Zekeru hikayeten anil utbi utbiden zikredilen bir hikayede olduğu gibi ennahu ra'a arabiyan ata kabrahu ve qara hadi'l nisa suresindeki ayeti kastediyor. Ee, diyor Arabinin biri peygamberin kabrinin yanına geldi ve bu ayet okuyor. Wannahu ra'a fil manami annallaha ghafar <gülüyor> lahu rüyasında da Allah'ın onu affettiğini görüyor. Peygamberden Allah'a dua et benim günahlarımı affetsin deyince e, Utbi hadisindeki işte bedevi Arabi rüyasında Allah'ın onu bağışladığını görüyor. Ve devam ediyor İbn Teymiye sözüne: "Wa hada lam yezkurhu ahadun minel müctehidin min ehlel mezahibi'l Kendine tabi olan mezhep imamlarından hiçbir müçtehit bunu zikretmemiştir diyor. "Elledine yuften nas bi akwalihim ve men lem yezkur <gülüyor> alayha Diyor ki insanlara bunun hakkında fetva verip sözler nakledenler şer'i bir delille gelmemişlerdir diyor. Ve ma'lumun şu bilinen bir şeydir ki اَنَّهُ لَوْ كَانَ طَلَبَ دُعَيْا وَشَفَعَاتِ وَاسْتِغْفَارِ اِنْدَ قَبْرِهِ مَشْرُعًا Eğer peygamberin kabrin yanında olunan bağışlanma, şefaat ve dua talep etmek gibi şeyler meşru olsaydı لَكَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِيَحْسَنِينَ e, Sahabe ve kendisine güzellikle tabi olan herkes aleme bizalik ve asba ila hi min gairihim ki onlar bilselerdi bunun hayır olduğunu onlar ki bu ümmetin en çok hayrı bilenleri ve hayırda öne geçenleri velaken eyyemetul muslimine yezkurun zalik onlar bunu zikre Müslümanların imamları da bunun hayır olduğunu bilselerdi bunu zikrederlerdi. ederlerdi ve ma Malik malin dedi ne güzel sözdür diyor la yuslihu akhir hazi'l ümmeti illa ma asliha evvalaha bu ümmetin ilkleri neyle ıslah olduysalar sonları da onunla ıslah olurlar demişti diyor Malik. Gale dedi ki velem ya bulughni an awwal hadhihi ummeti wa sadriha annahum kanu yefalun zalik. İbn diyor ki ümmetin hayırlılarından ve öncekilerinden hiçbirisinin böyle bir şey yaptığı bana ulaşmadı diyor. Temsilu hadhal imam ama bu imamın misli gibi keyfe yesrahu dinen lem yunqal an ahadis selef ve ya'muru al Anıtlıbu Dua ve Şefaat ve بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم، وهو لم يفعله لم يفعله من سلف Diyor ki, nasıl olur da böyle bir imam, kendisine tabi olan böyle bir imam, peygamberin veya salihlerin kabirlerinin yanına gidip, ölümden sonra onlardan dua ve şefaat istemek gibi şeyleri meşru kılabilir ve seleften bu bunakledilebilir diyor İbn Teymiyya Rahimallah. Bunu da aynı Mecmuatü'l Fetava'da 1. cilt 241. sayfada söylüyor. İbn Teymiyye rahimehullah dikkat edilecek olursa buradaki e, meşru sayan müstehitlerin ve alimlerin şahsının ismini sayarken bazı müteahhirin alimler diye onlardan bahsediyor. E, onları böyle isimlendiriyor İbn Teymiyye rahimehullah. Gene bakın İbn Teymiyye başka bir yerde diyor ki fetavada gene devamında bu da Er-Redd alal pardon birinci ciltte diyor ki vayakulun diyorlar ki izza talepna minhu'l-istiğfar ba'de mawtih kunna bi-menzilellezîne talabûl-istiğfâre min ve yukhâlifûna Onlar diyorlar ki diyor biz peygamber peygamberin vefatından sonra ondan bağışlanma bizim için Allah'a dua edip bizi bağışlamasını gibi bir şey talep etmiş olsak tıpkı yaşıyorken sahabenin peygamberden istediği şeyi istemiş oluruz dediler. Bununla diyor sahabe ve tabiinin ve diğer müslümanların icmasına muhalefet ettiler diyor. Fa inna ahaden minhum lam yatlub minen-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ba'de mawtih an yashfa lahu ve la sa'alehu shay'an ve la zekara zalike ahadun Çünkü diyor peygamberin vefatından sonra hiç kimse gidip peygamberden böyle bir şefaat talebinde bulunmamıştır. Wa inne ma zekere zalike man zekerehu min müteahhirin fuqaha'i ve hakew hikayeten mekzube ala Malik radiyallahu anhu. İmam Malik'e nispet edilen yalancı hikayeleri rivayet eden bazı diyor son müteahhirin fakihlerin dışında bunu zikreden görülmemiştir diyor. İbn Teymiyye rahimeullah o insanların bunu mübah görmeleriyle beraber onların fakih gibi bir ismin onlardan ne yapmıyor, onlardan İbn Teymiyya rahimullah nefyetmiyor. Gene Kaidatül Adime fil farkı beni ibadet ehli İslam ve imanı ve ibadet ehli şirk ve nifakları resalesinin 111 ve 114. sayfasında diyor ki, o herkese ehlu ziyaret el bidâgîye bidat olan ziyaret çeşitlerindendir ki diyor. Buraya dikkat edin. Minhum mietle bu min al-mazuru dua ahu wa Ziyaret ettiği şahıstan kişi, ziyaret eden kişi. İşte Rabbine, ölünün Rabbine kendisi için dua etmesini talep eder diyor. Bu bidatlardandır diyor. Wasifari wasinsarihi va dua lehu İşte onun bağışlanması için, ona yardım edilmesi için, rızkının genişlemesi için ölüden talep ediyor. Diyor Allah'a dua et benim için bu konularda. Ve nehrizelik buna benzer şeyler. Ve hâlâ bu inkâna kaddekar bâde taife min Ancak bununla beraber diyor alimlerden bir taife bunu zikrettiler diyor. Nerede zikrettiler ve ca'alehu Allah'ın şu sözünde diyor. "Ve lev ennehum rasul Nisa suresindeki ayet, eğer onlar Resul'e gelip istiğfar dileselerdi, Allah bizi bağışlasın diye peygamberden dua talep etselerdi, Allah'ın Resulü'nü ve Allah'ın Resulü de onlara istiğfar etseydi Allah tevap ve rahim bulurlardı ayetini buna delil getirdi diyor bazı fakihler yetene vel yumiyatihi ba'del mauti dediler ki ölümünden sonray da içerir bu ayet dediler. Faytlu minhu el istiğfar lahu insan gelir faytlu minhu el istiğfar lahu peygamberden istiğfar dileyebilir dediler diyor bir kısım fukaha. Kemeken ashabu yetlubuna minhu el istiğfar fi hayatihi yaşıyukan tıpkı ashabının gelip ey Allah'ın resulü bizim için Allah dua et de Allah günahlarımızı bağışlasın gibi bir taleptir dediler diyor. Ve zekeru fi zalike hikayeten li ba'dül a'raq arabiy Vamenemen ve ahul al utbi, utbinin gördüğü rüyayı ve o Arabinin peygambere gelip e, hitabını delil getirdiler diyor. Ve cumhurul aime lem bu delik, ümmetin cumhuru bunu müstahap görmediler. Vai inna merdekara hubadu ashabihim. Ancak diyor onların bazı ashabı, o imamların bazı ashabı bunu mübah gördüler diye İbn e Teimy rahimullah açık bir şekilde ortaya koymakta ki bu e, muştehapdur görüşün ortaya koyan ağlınının hiçbirisinin de tekfir ve ümmetin icmasını yalanlamak gibi bir şeyle de itham etmemektedir. Gene Kadehül Azime de diyor ki İbn İbn Teymür ahlamullah Fat beyin anne, "Kabul Jumhurül Ulema elledin, lâm yistehibun an yatlub minhu, بعد موت استغفار ولا غيره هو المشروط الذي كان عليه الصحبة". Jumhurül Ulemanın sözünde olduğu gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip istighfar dilemek veya şefaat dilemenin ee, meşru olmadığı görüşü diyor. İşte bu e, sahabenin yaptığı üzerinde olduğu inançtır, meşru olan şeydir diyor. Yani bunu terk etmek gerekir diyor. Bu İbn-i Teymiye'nin küçük şirkleyen İbn-i Teymi rahim İbn Teymiye Rahimullah'ın sözleriydi. Gene İbn-i Teymiye'nin başka bir yerde Rahimullah Müjdat Fatah 25. cilt 25. sayfa diyor ki, "ve eğer kul'da, bu, eğer dargallah'a, acaba dua ettiğin daha büyük olduğundan, onun için dua ettiğin daha büyük olduğundan, onun için dua ettiğin daha büyük olduğundan, için dua ettiğin daha büyük olduğundan, onun dua için dua tıpkı diriye dediği gibi ud uli mesela yaşayan birine diyorsun ki benim için Allah dua ve كما كان الصحابه رضوان الله عليهم يطلبون من النبي sallallahu aleyhi ve sellem دعاء مشروع في الحي çünkü sahabe peygamberden dua gelip talep ediyorlardı diriyken bu diyor diri için meşru bir şeydir kemal taqaddem geçtiği gibi diyor ve amma el meytu ama salihlerden ve peygamberlerden ölülerin durumuna gelince felem yushra Bizim için meşru değildir. An naku la mesela öyle gelip bizim için dua etmek meşru değildir. Walla es isallana, mesela bizim için iste e, Rabbek, Rabbinden iste gibi ifadeler doğru değildir diyor. Volem yafalha da ahadum mina sahabeti va tabiin, ne sahaben, ne de tabiinden kimse bunu yapmamıştır. Walla amarabih ahadum minain ma, imamlardan kimse emretmemiştir. Walla waradafihi haditun, bunun hakkında da hiçbir hadis diyor. E, sabit olmamıştır diyor. Evet. E, dikkat edilecek olursa İbn-i Teymi Allah bundan daha açık ibareler de var. E, hani bunun küçük şirk olduğuna dair birazdan onu da okuyabilir. Şimdi onu okuyabiliriz. Nakli inşallah çıkartayım. Bakın ibadetim ya Başka bir yerde diyor ki, mecmu Fetaval Kubra'da altın cilt 173. sayfada diyor. Rabibul Eşrun 24. yön diyor. Şüphesiz diyor Allah ve Resulü diyor. Sedde'z-zeraiye'l-muftiye ila'l-maharemi bi'anna bi'n harramaha ve neha Allah ve Resul diyor, diyor birçok şeyi şerrin önünü açtığı için diyor haram saymıştır. Şirkin önünü açtığı için, yolunu açtıkları için onları haram saymıştır diyor. Vadleri atum kan vesileten ve tariqan ila'ş-şey'. Zeri'a bir şey vesile olan ve ona yol açan şeylerdir diyor. Lakin sâret fî urfil fukahâ ibâraten ammâ efadat af afad ilâ fî'li muharram. Ancak alimler diyor, hani zeri'a fiilini diyor, ibaresini o haram olan fiiller için kullandılar diyor. İbn-i Teyme Rahimeoğlu'na. Evet. Şimdi bunu neden naklettik? Nakletmemizin sebebi şudur ki e, bu fiil İbn-i yanında şirke götüren bir fiildir. Ama zatında şirkül ekber olan, büyük şirk olan bir fiil değildir. E, onu anlatmaya çalışıyoruz. İbn-i o yüzden zeri'atun ile şirk, yani zeri'a kelimesinden kasıt nedir? Selef neyi kastetmiştir? E, onu anlatmaya çalıştık. Şimdi çok açık bir ifade okuyacağım inşallah İbn Teymiye Allah'tan. Bu ifade eee Mecmuatü'l Fetava 1. cilt 179. sayfada mevcut. İbn Teymiye aynen şunları söylüyor. "Ve mitsu hada kesîrun fi'l-Kur'an." Kur'an'da bunun misali çoktur diyor. "Yenha an eyed'a gayru'llahi la mine'l-melâiketi ve lâ'n-nebiyy ve lâ Allah'tan başka gerek meleklere, gerek peygamberlere ve başkalarına dua etmek nehyedilmiştir diyor. inne هَذَا شِرْكٌ Bu şirktir. Ev ya da veriyatun ile şirki. Şirke götüren bir yoldur. Çok açık ifadeye dikkat edin. Peygamberlere ve salihlere Allah'tan başka bazı konularda öldükten sonra talepte bulunmak ya şirk olur ya da veriyatun ile şirki. Yerine göre şirke götüren bir yol olur diyor. Bi hilafima yutlabu <gülüyor> min ahadihim fi hayatihi min eddu'a ve şefaaat dünyadayken yaşıyorlar iken şefaat ve eee şefaat ve dua talep etmenin e, bu diyor iki hükümden birisini alır fe inne ahaden minel enbiya ve salihin lem yu'bad fi hayatihi bihadratih fe yenha men yefalu zalik çünkü ikken hiçbir peygamber veya Salih kendisine ibadeti kabul etmemiştir İnsanları bundan nehiyetmiştir bir <gülüyor> Hlafi dua ehimba mevtihim ama diyor ölümlerinden sonra onlara dua etmek bunun hilafınadır diyor ve in nedenkeleri atın ile Şirki bihim Çünkü böyle bir şey yapmak gidip onların kabirlerinin başına onlardan istiğfar ve şefaat talebinde bulunmak Tıpkı yaşıyorken talep ettikleri gibi gidip bunu öldükten sonra yapmak Feyin nezdalı kezeryatun ile şirki bihim Onlara diyor, e, bu fiil yapmak şirke götüren bir yoldur diyor. Wakedalı ke dua ahum fil maghi bhihim hu ve ile şirki. Gene ondan olmadığı yerde onlara işte bu konuda dua etmek gene şirkin kapısını açan bir şey. Feman raa nebiyen, aumale kem min al-melayket fakalehu. Kim bir nebi görse bir melek görse deseki, o duuli benim için dua. lem yufti nezdalı ke ile şirki bhihi. Bu diyor şirke varmaz. Çünkü görmüş onun yanında bi hilafi mendaahu Ama o yokken ona dua etmek bunun hilafındır diyor. Fe inne yuf yufti ile şirki. Bu şirke kadar ulaşır. Çünkü adam gayipte, gayip olan birine seslenmekte Allah'ın sıfatlarını ona vermektir. Keme kad vaqa fe inne'l gayibe vel meyte la Diyor ki ölü ve gayip kendine yapılan bu şeyi ne, demez diyor. Bu kendine yapılan bu şirk ameli nehyedemez. Yani şunu kastediyor. Peygamberler ve salihler yaşıyorken kendilerine böyle bir ibadet yapılsaydı nehyederdiler ama öldükten sonra bunu edemezler diyor. Bel iza teallakat kulubu duahi ve şefaati efta zelike ile şirki bihi feda ve kasada mekana kabrihi ev timthalihi ev gayre zelike kema kad veqa fihil muşrikune ve man dâhahum min ehli kitabe ve mübtedi'ate diyor ki bu peygamberlerden talep edilen şey onların yanında olmak veya onlar yokken onların gaybindeyken onlara hitap etmek gibi farklı suvarlar ve şekillerle beraber yerine göre büyük şirke kadar varır yerine göre şirke götüren yollar olur diyor tıpkı ehli kitaptan müşriklerden ve bazı müslüman bidatçıların yaptıkları gibidir diyor İbn Teymi'nin bu ifadelerine dikkat edin Devam ediyor İbn Teymi rahimehullah diyor ki İbn Temim rahimehullah eee felmelaikatu yestagfirun lilmu'minin min gayri an yes'alhum ahad melekler diyor biri kendilerinden istemeden zaten müminlere istiğfar için dua ederler diyor ve كذلك maru an en-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem veya min yed'u ve min Aynı şekilde Nebi Salih'den rivayet edilmiştir ki diyor Peygamberler ve salihler ümmetinden bazılarına şefaat eder, dua eder. Onlar için dua ederler Rabblerine ümmetlerinden seçilen bazı kişilere. Omin hadal jinsihum yefaluna ma adin Allahu lehum fihi bidoon isu ahad. Onlar diyor hiç kimsenin kendilerinden böyle bir şey talep etmemesine, istememesine rağmen zaten onlar dua ederler diyor ümmetlerinden seçilen hayırlı insanlar için. Yani netice itibariyle İbn-i Teymi Rahimullah birçok açık ifadede de yer aldığı gibi, naklettiği gibi İbn-i Teymi Rahimullah bunu şirke götüren bir yol görmüştür. Yoksa bizatihi bi'aynihi şirkin ta kendisi olarak kabul etmemiştir. Çünkü şirkin, tekfirin bu konudaki menatı ve sınırı, yani ölüye dua etmenin şirk olup insanı dinler çıkarmasının menatı ve sınırının illeti şudur ki, İnsan bir ölüye dua ettiği zaman veya bir e, ölüden şefaat talep ettiği bir, birinden, gayipte olan birinden bir şeyler talep ettiği zaman e, bu kişi Allah'ın işitme ve görme sıfatlarının tamamını her yerden işitmek, her yerden görmek ve her yerden yetişmek gibi sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin subhanahu ve teala'nın güç yetirebileceği bir şeyi ölüden talep ettiği için şirk koşmuş olur. Dolayısıyla apaçık Kur'an ve sünnet ve icmanın ortaya koyduğu şekilde tekfir edilmiş olur. Yalnız ee, kabrin başında ki az önce nasları okuduk, ölünün kendine verilen selamı işittiğini, geri döndürdüğünü, bu gibi nasları ortaya koyaraktan bir kişinin kabrin başında ölüye hitap etmesi ise bu birinci saydığımız şirk ile aynı mıdır? Bu birinci saydığımız şirk ile aynı mıdır dersek manat olarak sınır olarak aynı değildir. O yüzden nasın bu konudaki bu suara bu şekle ve hale delaleti zannidir. Burada ise İbn-i Teymi Rahimullah kendi zannıyla içtihadıyla bunun küçük şirk olduğunu söylemiş. Şimdi birinci grup olan buna büyük şirk Muhammed bin Abdülvahab'ın da bu ayetin delaletini zanni kıldığını ve aynı şekilde kendisinin şirk demesine rağmen şirk demeyen insanlara da alim dediğini, rahmet okuduğunu şimdi nakledeceğiz inşallah. Bu nakil e, Durarus Seniyye'de 1. yıl 234. sayfadadır. Şeyhülislam e, Muhammed İbni Abdülvahab Rahimeoğlu'na e, kendisi uzun uzadıya e, kabirlerden şefaat dilemenin e, şey olduğundan bahsettikten sonra ee, uzun uzadıya bunun şirk olduğundan bahsettikten sonra yani bunun meşru olmadığını bunu kesinlikle ve kesinlikle e, fetvasının verilmeyeceğini anlattıktan sonra Muhammed İbni Abdülvahab Rahimeoğlu'na e, bunu meşru sayan alimlerden bahsediyor. O alimlerden bir tanesi de İbni Hacer El-Haytemi Eşşafi Şafiilerin büyüklerinden İbni Hacer El-Haytemi Eşşafi'ye Kendisi İbni Hacer buna mübah diyenlerden, mendub diyenlerden. Muhammed İbn Abdülvahab Rahim Oğla ise ondan bahsederken diyor ki, e, biz diyor bu şekilde takvası ve ilmi e, insanlar arasında yayılmış olan, insanların kitaplarından faydalandığı, bu gibi mutaakhirin e, fakihlerinden hiçbirisini hata ettiği, isabet edemediği bu meselede diyor, e, tekfir etmeyiz, biz onlara rahmet okuruz, Onların ilimlerinden faydalanırız diye Şeyhülislam Muhammed Muhammed İbni Abdülvahab Rahimoğullar apaçık bir şekilde ifade ediyor. Eğer Muhammed bin Abdülvahab Rahimoğullar gibi bu mesele büyük şirk diyen bir alim bugünkü tekfirci zihniyetin anladığı ve algıladığı şekilde bunu üzerine icma edilmiş bir şirk olarak kabul etseydi İbni Hacer Aleyhisemi Şafiye rahmet okumaz, onun ilmini e, kitabında ne, ne yapmazdı? E, onun ilmini bahsetmezdi. İlminden e, övücü bir şekilde ve ona rahmet okuyaraktan bahsetmezdi. Gene Şeyh Abdülhatif Ali Şeyh da kendisi bu meseleyi anlattıktan sonra şirk olduğunu ifade ettikten sonra mutaakhirin bazı fakihlerden diyor Allah onlara rahmet etsin diyor. Onların bu konuda kendisine kendilerine muhalefet ettiklerini ve hata ettiklerini ifade ediyor. Buna benzer birçok rivayet var ki dediğimiz gibi kendisi bu meseleyi büyük şirk diyen alimlerin hiçbirisi bu meseleyi büyük şirk demeyen insanları açık ve net sahih bir şekilde tekfir etmemişlerdir. Kendileri büyük şirk demelerine rağmen İbni Hacer El-Heysemi, İmam Nevevi, hatta İbni Kudame'den, aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam İmam Beydavi'den, Şeyh Muhammed Dura Seniye'den naklediyordu çünkü. İmam Zemakşeri'den ve birçok yani buna benzer aynı ekolden gelen insanın bu sözü naklettiğini ve bu sözü Zatında insanı, yani buna e, mübah demenin, mendup demenin insanı kafir yapmayacağını ortaya koymuşlardır. E, bizim burada ayırmamız gereken şey, üzerine icma edilen küfürler ile üzerinde ihtilaf edilen küfürlerdir. Bunun ilim ehlinin kitaplarında birçok örneği vardır. Mesela sihirbaz. Sihirbaz, e, seleften gelen nakillerin bir kısmına göre tağutun bir tanımıdır. Tağutun bir çeşitlidir. E, dört mezhep imamı ve sahabe ve tabi'nin... E, cinlere ve şeytanlara ibadet ederekten sihir yapan sihirbazın tekfirine icma etmişlerdir. Ancak İmam Şafi ve İmam Ebu Hanife İbn-i Qudam el-Hambeli'nin rivayet ettiği şekilde demişlerdir ki eğer sihirbaz sihir yaparken şeytana ibadet etmiyor bir takım kokular veya cinleri sadece hizmetini alıp kullanıyor ise bu haramdır. Yaptığı küfür değildir demişlerdi ama İmam Ahmet bin Hanbel ister içerisinde şeytana ibadet olsun ister içerisinde şeytana ibadet olmasın her türlü sihrin çeşitinin büyük küfür olduğuna kanaat etmiştir. Bununla alakalı nasların buraya delaletinin bu şekilde olduğunu ifade etmiştir. Nasların delaletinin zanniliği eğer söz konusu olursa bazı suvarlara bazı hallere ve şekillere işte orada içtihat vardır Orada bir takım alimler bazı şeyleri şirk derken bazıları da onlara küçük şirk veya haram gibi diğer şer'i ıslahları kullanmışlardır. Bakın bunun başka bir örneği de vardır. Mesela kim kahine gelirse veya arrafa gelirse söylediğini tasdik ederse diye ilim ehli kitaplarında bazı nakiller bu bazı hadisleri nakledip o noktada alimlerin fakihlerin görüşlerini ortaya koymuşlardır ve birçok fakih birçok e, müçtehit bu hadislerin şerhinde kişinin e, kahine e, gayba iman etme, gaybı bilemeyeceğine iman ederek itikat ederek gelip kahine soru sorduğunda ve söylediği şey tasdik edinde, tasdik ettiğinde kafir olup olmayacağı noktasında da ilim ehli ne yapmışlardır? İhtilaf etmişlerdir. Halbuki ilim ehli kahinin gaybı bildiğine itikat eden bir insanın tekfirinde ihtilaf etmemişlerdir. İnsan asıllarda cahil olamaz. Ancak o asıllara mebini olan o asıllardan türeyen furularda ihtilaf olduğu için, içtihadı açık olduğu için buralarda ne olabilir kişi, e, buralarda mazur olabilir. Bu söylediğim nakiller genel itibariyle e, kesme olduğu biraz e, parçalayarak oldu. Allah subhanahu teala bize kolaylaştırırsa, Allah subhanahu teala bize nasip ederse inşallah e, çok yakın bir zamanda, bu asıllarla alakalı, furularla alakalı, nas'ın delaleti ve zanniliği ve katîli ile alakalı. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında veya bir salihin kabrinin başında Allah'a dua etmesini o ölüden talep etmenin hükmü noktasındaki bütün alimlerin sözlerinin var olduğu bir eser Allah nasip ederse toparlamaya gayret edeceğiz. Kardeşlerimden şimdilik bununla yetinmelerini Allah rızası için talep ediyorum bize dua etmelerini talep ediyorum. Allah Subhanahu taala bize kolaylaştırır ve nasip ederse inşallah çok kısa ve yakın bir zamanda böyle bir telifin onların ellerine geçeceğini inşallahü teala buradan haber veriyorum. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah velorsun sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Vahdevanel hamdulillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illallah ve